Hacı Hasan Efendi Kudüs'e ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler başlıyor. Muhammed Mustafa Râsalevâd Edib-i Mektebü mahmud Murtaza Sahibi maqa maqaba qavseyni ev'etna Rasul-i kibri ya râ salavat Ammâ ba'du el-evvelu Allah Vel-âhiru Allah ve Allah ve l Allah فاما كانت في قلبه الله فمعينه في الدارين الله اما كانت في قلبه غير الله فاصممه في الدارين الله فاما كانت في قلبه الله bir insanın dili Allah'tır, kalbide Allah derse, فَمُعِينُهُ فِي الدَّارِينَ Allah Dünyada ahirette mu'ini yardımcısı benim diyor da her onu okuyorum. Manasını da anlatayım. Demek dili bir türlü, kalbi bir türlü insanlar fena. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Allah münafık guruhundan etmesin bizden. Göründüğümüz gibi olacağız, olduğumuz gibi görüleceğiz. Menen eyle hakaret gözüyle bakıyok, yanına koltuğu altına riyâkel sokulukla senin için canın feda olsun edemeyeceğiz. İnnel münafibine fitterikin esferimine nar. Münafıklar cehennemin en derin yerinde yanacaklar, onun için olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol. Merem içinden çok iyi görünüyor. Peygamberimiz buyuruyor ki sevdiğini, sevdiğin insana söyle senin için belki dedikodu müzellikle yapan olur. Vallahi efendim seni canım gibi seviyorum diye o da sana sevgisini izhar etsin. Böyle sevdiğini de böyle ikna et. Sevdiğini haber ver. İçin dışın gibi, dışın için gibi olsun. Bu işte Allah dünyada ahirette bu kimsenin muayeni yardımcısı benim buyuruyor. Femen kâne fî kalbihî gâyrullâh. فَحَصْمُهُ فَتْدَارَيْنَا Allah Kalbiyle, diriyle Allah diyor da kalbiyle imkan ediyor. Kalbi Allah demeyiyor. Kalbiyle kastık yok. İkrar kalbiyle kastı olmayınca bunların da diyor hasm benim. Dünyada ahirette Başka düşman aramasın. Ben onun düşmanıyım. Hem diliyle Allah deyip münafıklar gibi, komünistler gibi koltuğu altına girip Müslüman görünüp öte yanda kafir olan dinsizler vardı. Peygamberimizin önünde de münafıklar vardı onların hakkında ayeti Celle'ye öyle geldi. Allah bizim dışımızı içimizi bilesin inşallah. Amin. Evet. Bu daha başlarımızımız oluyor. Ol men ba'u belaat, fagon hu ma'lum 'indi kibil sal fasahat, wa anta usha haqiqa risalet sultan-ı asfiya rasalat. Eûzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlyha! Ladin, Amaniktar Allah, dertgül illehi lassila ve jahedu fi sabilihi, laa la kuntu tliyon. Salatallahu Al Azim Al Jamil ve Merla Rasuluhu Nabiyyu Al Hashimiyyu Al Arabiyu Muhtar. Ayetin cemile cemile cemileye mana bilmezden mukaddem sultanımız Sultanı ı enbiya şefi'i huz ceza Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem efendimizin <gülüyor> üzerine salavat-ı şerife getirmeyenlerin zararı hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim, bağdede dualar edelim, olay ki Rabbimiz ta'ala ve tegaddes hazırlıkları şu mübarek cömada günde Ramazan'da, şu cemaata, melekler semata, yerde müminler, iller duada Bizim de dualarımızı sen kabul et Ya Amin! Evvela bu fakirin insanına hattu halen hatta ve celal'dan hufz himaye eyle Amin! Cümlemize, cümlemize dinleyip, belleyip, muceb-i ameller tevfik eyla. Amin! Canlarımız hırtlağımıza gelip, ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemî alzalarımız birbiriyle el-vedâ, el-fırak Gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün. Buyurun aşkına! Eşkele münallah! Eşkele münahe l'âhu-i'l-rasûl! Kelimesiyle cübbenize husbahatimeler tevfik edelim. A'l-i'm! Qâlem nebiyyü sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem La yara vecih, terâfetun, Allah, Allah. kul وَتَارِكِ سُنَّةِ وَمَنْ هُكِيْتُ عِنْدَهُ تَلَمْ نُسَلِّ عَلَيَّ Salamu Resulullah, وَنَتَبْرَ حَبِبُ اللّٰهِ Sehminiz genç olduğumuzdan, böyle kitaplardan salavat-ı şerife arayıyordum, Ezberimde olan bir hadisi şerif, İznillahü Teala zuhur etti. Onu okudum size. Şimdi manasıyla meskul olalım inşallah. La yara Göremezler La yara Veçhi Mübarek yüzümü göremezler Felâfetün Üç türlü kimse benim yüzümü yarın mahşarda göremezler Hocam korkacağız biz Acaba o üç kişiden miyik değil miydi? Şimdi anlayacağız La yara veçhi ''Akkul Valideyn'' Annesine, babasına asıl olanlar cevmi kıyafette benim yüzümü göremeyecekler. Kimin? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir gün Ayşe'in Sıklı'yla Validemiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa dizinde yatıyordu ayın on çıkmıştı kavisini tamam etmiş çıkmıştı aya baktım peygamberin yüzüne baktım Muhammed Mustafa'nın yüzüne baktım aya bakınca ay karardı acep maşarda yüzümü görmeyen olacak mı diye ağlamaya başladım peygamberin uykusunun arasında gözlerimin mübarek yaşları yüzüne düşünce uyandı. Niye ağlıyorsun ya Ayşe dedi. Vallahi ya Muhammed annem babam canım sana kurban olsun Yüzüne bakıyorum aya baktım mı ay simsiyah oluyor ay kararıyor yüzüm daha güzel görünüyor. Acak mahşerde yüzünü görmeyenler olacak mı diye ağlayıyorum ben Teakküm mü ettin ya Ayşe? Ayın güneşin yüzünü benim nurumdan aldılar, yüzümün nurundan aldılar. Yoksa beni gören gördüğümü vefat ederdi gözelliğimden. Benim gözelliğim ilk yüzümde. İç yüzümde gözelliğim. Eğer dışımda olsaydı kimse dayanamaz, hep ölürlerdi. Ben Cebrail'i nasıl güzel gördüm ya Rabbi din cemira giderken, sen onun dışının güzelliğine inanıyon o senin içindeki özeti görse derhal götür. Cerail ölü. Demal <gülüyor> senden kimle rahmetel lil aleminsin sen? Evla kalem de ne mal sen? Dirler, gütler, bütün mevcudum. Senin hürmetinle atkolu, şeyde kalp olundu. Habibim ne yapıyorsun sen kendimi? Ya Ayşe, sen en iyi böyle diyorsun. Benim yüzümden aldılar ay, güneşin, nurunu. Onun için üç kimseler göremeyecekler. Kim o üç kimseler? Kendine sahip ol üç kimselen olma. Bir. Üçten bir. ''Ağkul valideyn, annesine babasına ası olanlar yüzümü göremeyecekler. Annesini sızlanan, babasını ağladan bir evlat, Muhammed Mustafa'nın yüzünü göremeyecekler. Yarın bu Anladım hocam, bir zahat vereyim mi birçok? Nadal zahat versin de. Ve <gülüyor> Abdullah, ihsana. rahim anşkülleye <gülüyor> ve valideyik. rahim ve illa ve bil valideyi ihsana. Bir derin, iki derin, üç derin Ben on gün tüken tüketen, Ana baba hakkını nasıl bir bile, bile böyle tüketebilirim? Alhamay'a haber versem 100 defa haber verdim size. Doydu hoca artık diyeceksiniz. Bir tecini olsun haber vereyim de Allah. Tek bir tecini. Talebeler Mısır ve Bağdat okumaya geliyorlar. Birisi anne ben de geleceğim onlarla gitme yavrum da benim ...hizmetimde bulun... ...senin atağıydı diniyeni okuttum ben... ...peki yani farz değil. ...farz olan ilmi bellettim... ...anam, anam bana... ...batnım da götürdü... ...meme musluklarından emzirdi. ...gelim de hiç değmeyecek yerlerime geldi... ...yit hadi... ...böyle büyüktü... ...ben de şimdi ikramı ona yediğim... ...Kur'an'ın dediğini... ...üf bile demeyim anneme diye hizmette kaldı. Onlar gelmeden evveli bu kürsüye çıktı. Millet falan koparıyor. vazda hayranlar içinde insan. Sükünde uzak bir yerden su getirmiş iftarını aç değil. Mezellikten bir hoca yine okudur. Teskire edilemiyor adamı da. Yani hiç kitapsız şey söylemiyorum. Ben okuduklarımı konuşuyorum. Oradan iniyor, bir kitapta bir sahife yer okuluyor. Haydi oğlum ben de sana okudayım diyor. Onlar gelene kadar Allâme oluyor. Allâme-i Teftâzâne gibi büyük ulema oluyor. Onlar gelince hayrı varmışlar. Sen kimden okudun ya? Hiç hocama sormadım ki, ben oku diyor. Bir sorayım bana bir ol diyor. Şuraya giderken yine yok mu ne diyor, oku diyor. ki, hocam seni soruyorlar benden. 5-6 senedir benimle meşgulsun, kitap da senin elinde, sen de okuluyorsun ya, ben seni bilemiyorum, arkadaşlarıma söyleyeceksin, kimsin sen? Sen anneme hürmet ettiğinden, uzak yerlerden su getirdiğinden, onun evinden çıkmadığından, çıkmadığından. Yeni Allah emretti, ya Hızır sen de bunu okulacaksın dedi. Hızır benim hocam dedi, Hızır Aleyhisselam'ım ben dedi. Ama dua yediğim bir daha görünemem. Çünkü ismime haber verdim, bir dua ettim bir daha görünmedi. Ne diye oldu? Tarifat-ı Muhammediye okurduk Müslümanlarda biz. biz. Orada okurken Ali isminde bir çocuk... Yaime ibadetle meşgul, savmağası var, ibadethanesi var. Oldu. Anası dedi ki, oğlum Ali, duydanma seslenmiyor, Allah belanı birsin dedi. Çocuk daha nafile namaz kılarmış da, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. buyur anne! Dememiş. Sen ne diye parz değerli namazını bozsan da anana çıksan neydi diye Allah ceza olarak bir kız hamili çıkmış. Musa aleyhisselam kızdan sormuş filan kadının oğlu beni zina etti demiş iftira etmiş. Anlaşa oğla geldi ama anasına buyur gelmediği için Allah ona ceza olaraktan bu belayı göndermiş götürmüşler oraya, bu oğlanı, bu olan demiş. Başka gömülmesine emir veriyorum. Ee, demiş ki, ya Musa birdenbire taşa gömdürme beni. Yani ben anneme geleyim, bir halallaşayım, görüşeyim, geldim. Ondan sonra beni daşa gömdür. Aslı varsa eğer nime demiş. Aslı yok da kız kendine iftira veriyor demiş. Ne olacak? Ne olacak? Demiş yani biz sorarım bakalım peki kiymiş gelmiş iki jandarma emniyet askerler yanında ne oğlum bu demiş ana ben sonarda namazdaydım namazdayken beni çiğnirdin ben de buyur anne diyemedim buyur anne diyemedim ben de evet. Sen de Allah versin dedim, işte belamı verdi, filan oğlu filanın kızı karnında çocuk varmış, hamilliymiş. O şimdi diyor ki, gelin filan karının oğlu beni zina etti diyor. Vallahi ben zinayı görmedim mi, dız görmedim mi, istatiye fikrimde de öyle bir şey yok ama senin duan kabul oldu, haksız. İntiza ettin mi belaya uğrarım çünkü ananın babanın duası peygamber duası gibi müsteçap diyor peygamberimiz. Onun için aman ana baba duasını alın, intizarını almayın. Daha sonra bin koluyun hala bozsun oğlum ağlayarak da kohma kohma halal ettikten sonra kurtulurum ben. Varmış taşa gömecekler, ya Musa sen ülün azim bir peygambersin. O kızın baktığındaki çocuğa çığır, ey beledi zina, senin baban kim ki o çocuk sana duyurur bütün insana da duyurur çığırır orada bar, bar bağırır demiş, senin mucizen var dersin sen demiş, ey beledi zina çocuğu senin baban kim? dağda filan olur filan çoban Mehmet benim anamı zina etti ben ondan kaldım ey edepsiz kadın neden bu yavruya iftira ettin onu söyleyin diyor dinimi döndürüyor Allah buna söylettiriyor ben bilemedim kimmiş yani ben bilemedim ki şimdi sorsanını anasıyla beraber geldiğinde sorsanını beni zina eden o değil filan oğlu filan çoban diyecektim ona neden etmez, dile düzenliyor ve kurtuluyor. Oğlum, yavrum, ekseri genç gelen kuzularım, ananızın, babanızın koguru üzerinizde kalarak yetmem enişkürlüğe bir valide. Allah'a ibadetten sonra anaya, babaya itaatı Allah, yekiz ayet. Atiullah Allaha ra atiur rasul. Akı bu salatene akı zekate bunlar bütün çift ayet ben de zeketten bahsedeceğim hadisi şerife bir mana vereyim gireyim inşallah hadis diyor yani diyor biz sinan da oturuyor. La yerayeti salateun akulwanidin. Annesine babasına ağası olanlar benim yüzümü yani mahşarda göremeyecekler. Peygamberin yüzünü göremezse cenneti hiç göremeyecekler. Cenneti hiç göremezlerse cemalullahı hiç göremeyecekler. Allah anamıza babamıza ağası etme yarabbim. Ağası olduysa ayaklarını et. El cennetü tekte akdamil bümmihar. Ananın, babanın ayağının altında cennetiniz. Onlar razı oldun mu cennete gireceksiniz buyuruyor Peygamberimiz. Birisi geldi dedi sakalım cevahir olmuş bir yanda. Neden hocam dedi sakalımı Hacerul Esfer'e mi sürdüm dedi. Zemzemle mi yıkalım dedi. ''Veydullah'ım, güverlenmem.'' ''Yok, hiç hacca gitmedim, bir şey gitmedim. Sakalımla bir sevap etmişsin ama ben bilemiyorum. Sen desene bana.'' dedi. ''Bilmem.'' dedi. ''Aşkım anam çok hoşuma gitti.'' dedi. ''Sevgili annemin ayağına kapandım sakalımı şöyle bir sürdüm yüz, şeyine, ayağına.'' ''Tamam.'' dedi işte. Ana, ''Anayın rızasını bulmuşsun, Sakali'nin cevahir olduğunu görmüşsün.'' dedi. Ne kadar desem tükenmez. Ana baba hakkında. Değilsin mi? Azdan çok anlama kabiliyetiniz olsun inşallah. Akul valideyn ve tarihi sünneti. Benim sünnetimi kim terk ederse benim yevmi kıyamette yüzümü göremez. Yüzümü göremez. Ne kadar allama iddise. Sünnet olan sakal yüzünde sonra yine Resulullah'ın muhabbetine haber veriyor. Şöyle seveceksiniz. Dıl kadar ayrılmayacaksınız. Kendi yani çok coğulak 70-60 yaşında. Torunları dedi diyor, torunlarının oğlu dedi diyor kendine. Daha sakalı yok yüzünde. Bunlar sünnet, Resulullah'ın sünneti. Ben Ebu Cahil'in sünnetini de göstereyim size. Resulullah'ın sünnetini de. Resulullah'ın sünneti bir kavza ucunu kesmek üzere pek uzatırsanız Yahudi gibi olman diyor. Şöyle normal sakal ucundan kesecek kadar. Bunu koyun. Ebu Cahil'in sünneti kafasını darar, yağlar, darar, dağlar, arkasına darar. O onun saçına onun sünneti olmaz da bit atam tabi Habib en çirkini saç koyup da böyle abdest alıp kana eline öpüp su alıp da kafanı böyle yıkadım mı bak bütün bütün kitaplarına bir balmak kekilini yıkamış oluyorum. Başın dörtte birliyi yıkaman için o saçını bozup aşağı indireceksin. Yokaya çıkacaksın. Dörtte biri olacak. Öyle olmazsa aldığın abdest abdest deyin. Allah Kur'an-ı Kerim'in de nasiyetin, nasiye buyuruyor görmüyor mu? İtrayı bütün mü tefsir edeyim size? O kafir olan Ebu Cahil'in nasiyasından böyle çekilinden süslediği saçından tutup cehenneme sürüyeceğiz diyor Allah. Allah öyle yapma ya Amin. Gençlerimizin çoğu o hale vermek istiyorlar ha. Resulullah da saç değilmiş takiren böyle şeyleri dinlemek hiç. O mübarek saçını fazla uzadır, kulağın kibesine kadar rışık rışık gelir. Nur gibi olur. Bazı da azıdır. Azıtmak da sünnet böyle. O biri gibi buraya füstülü bu saçının omzunun aşağısına indirip foğulu o urdunu oradan kesin. Mi deli mi? Böyle deli mi, mi? küfle varın Resulullah öyle deli mi, mi? Onun ucun ona benzemeye çalışalım inşallah ve tarihi sünneti benim sünnetimi terk etmeyin yüzümü göremezsiniz ve men fikir tu'indahu falanu salli aliyya. hocam. Benim ismin yanlarında zikr Muhammed denirse. Hepten salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Eğer tenezzüh mezde benim ismim anılır da Ahmet, Mahmut, Mustafa, Muhammed 211 isimden Birisi anmalar da Allahumme nasallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ve sellem. Gelmezse yüzümü göremez buyuruyor. Baca şurada o, hafız kaside okuyor. Her sonunda şefaati ya Muhammed diyor. Hepsinde salavat mı? Birisinde okursan kafi gelir. Hepisinde okursam çok sevap olur. Anladın. Her yerin tehir edeyim de Oca şurayı kapalı koydu gitti demeyelim kardeşlerim ayeti celileye dönüyüm dünden zekat bahislerim kaldı onlara dönüyüm ve sahil yerlere dönüyüm size bir şeyler söyleyeyim inşallah Şu kağıda aldım küçük yazık geriye koymayayım ondan da bahsedeyim Açalım bir <gülüyor> Ee, cemaat Kur'an-ı Kerim hadisi şerifte tek, tek tek tek tefsir etmeden bir şey anlayamaz da kıssadan kıssayı daha çok anlar bazı arada da kıssalar vereyim de cemaatin hem dizleri yorulmasın hem uykusu gelmesin yazdık yani akşam akşam iftar sufranı hazırladım Etten kavurma yaptım ya, bunu mu iyi, yanında salata da olsa, cacık da olsa, şurada soğan da olsa, şurada içini açacak bamyelim hala olsa mı iyi, yanımız eti yersen dursan mı iyi, Allah'ımızın Kur'an'ı et gibi neyli mi, gibi, bal gibi değil mi, çıkma mı, ciğerini kestirir de uykun gelir. Hadis de öyle, o da gelir. Ben arada aralığa cacip verelim de Allah başımıza geçsin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rıza'lillahi Teala'l-Tatiha. Hacı Hasan Efendi Kutluysa ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler sona erdi.